Bismillahirrahmanirrahim. Konur inşallah kelime tayibe ve kelime habise deniyor bana. Kelime kelime burada kelam bir cümlesi anlamına geliyor. Tayibe de temiz kelime. Yani kelime tevhit. Bunun bir adı da kelime tayibe. Kelime tebi deniyor bunlara. Kelime-i habis, habis pis, anlamına geliyor. Bu da Allah korusun İslam karşılığı, din karşılığı olan sözler, inançlar. Bizim evlam buraya bizlere İbrahim Suresi'nde İsmail Rahim keyfe ya başlıyor kelime. Kerime? Tere, görmedin mi? Bura, böyle böyle pe peygamber kitabı burada. Tere burada tekil olmuş oluyor. Çoğusu terev ne oldu burada? Elhamdülük görmedin mi? Hitap tabi peygamberimize, Meryemiz'e. Keyfe nasıl? Daraballahu meselen, kerimeden, tayyibeden. Allah'ın meselen, Allah burada ne yaptı? Darb-ı mesel deniyor. Darb-ı mesel. Mesel, yani misal, örnek anlamaya geliyor. Bunu bir şeye benzetme, darbetme, ona vurma, anlamaya geliyor böyle. Bir örnek vermeden bize. İnsanlar bazı şeyi anlamaları için ne gerekiyor? Bildiği bir şeye bakarak, ona kıyasan anlama gerekiyor böyle. Tabii kelime-i tayyi, manevi bir kelam olduğu için anlaşılmıyor. Kelime tayyibetin, keşeletin tayyibetin. Ve neye benziyor buna? Şecere-i tayyibeyye. Ke şecere-i tayyibeyye. Ke şecere-i tayyibeyye. Yani şecere-i tayyibeyye. Güzel bir ağaca. Aslı ha. Bu ağaçın aslı kökü sabitün sabit yerde. Ve fel vaf-i Dalları da yukarı çıkmış. Yükte çıkmıştı. Ben, dalları da. Bu ağaç sahabe bilirine göre hurma ağacı. Hurma ağacı böyle istiyorum. Hurma ağacının özellikleri var. Farklıcık hurma böyle. Önce hurma ağacı Adem babamız yaratıldığı Çamurda, arta kalan da yaratıldı. Yunus'a en yakın ağaç, meyve hurma ağacıdır. Bir insan hurma ile su ile unutamayı şey biliyor. Hurma su ile şey biliyor. Başı yemezse bile. Hurma hadise geliyor. Halamız böyle, Halamız. Yani adam babamızın kız kardeşi anlamına geliyor. Kurumazdan dalı yukarı çıkar. Başı yemezse dallar hemen yukarı çıkırmayı dalları. Hurma, da başı keş dileme yaşamaz kurur. Diğer ağaçların başı yayıf zirvesi kesilir. Yanına fışkıran bir de. Allah'a verirler böyle. Hurma ağacı dayanmadı bunlara. Hurma ağacı yaptığını dökmez yazın kışın. Bir de hurma ağacı meyvesi her zaman yenir. Hem meyve hem gıda olmuş oluyor. Yani taziri yeniyor kuru yeniyor bunlara böyle. Daha çok var da bir şey daha söyleyeyim. Diğer ağaçların aşırılması rüzgar olur genelde. Rüzgar aşanırlar, diğer ağaçlar. Hurma ağacı ise özel aşanırlar. Yani dış hurma ağacını, gider hurma sahibi, eki hurma ağacının tohumunu alır, ufalar üzeri sefer böyle, sefer böyle. Diğer ağaçlar, aşanırlar böyle. Rüzgarla fırtına aşanırlar, diğer ağaçlar. Şimdi burada, hurma ağacına mevlam benzetiyor, Kelime-i Tayyip'e'yi. Nedir Kelime-i Tayyip'e? kelime-i tevhid. Yani la ilahe illallah. Bu da kelime-i tevhid böyle. La ilahe illallah. Buradaki la bura deniliyor Arapçada da harfi nefi. Menfi. Olumsuzluk la'sı buradaki. Neyi nefidiyor bu? Buradaki cinsi nefidi buradaki. Cinsini. Çok anlama geliyor la çünkü burada. Cinsini La ilahe deyince bütün ilah cinsini neflediyor. Yani ilah diye bir şey yoktur. İllallah sonra ispatı geliyor. Bu Arapçada çok olan bir kelimedir. Önce olumsuz, hayır öyle değil, bu şekildir. Kişi i̇şte doğrudan doğru ya, bu şekilde dersen o kadar bir kuvvetli olmaz bu. Tehid olmaz bunda böyle. Hayır öyle değil böyle deyince bu daha kesinlikle kazanıyor kuvvet edilmiş oluyor. Arapça'da bu çok kullanılır. Bu da kelime-i tevhitte La ilahe illallah deniyor. Bu tabi imanın da özü, zirvesi başlığı böyle böyle. İman 70 küsur şübedir. Ve alaha en üstünü kelime-i tevhittir. En üstü imanın böyle. Yani, imanın özü, çekirdeği Kerim'e tevhid diyoruz. Şimdi Arapçadaki bunun Türkçe çevrilişi tabii tersin oluyor bu sefer. Allah'tan başka bir yoktur deniliyor. Allah'tan bir de yoktur. Bunda zikir olmaz değil mi? Allah'tan başka bir de yoktur. Allah'tan başka bir de yoktur. Olmuyorlar böyle. Bakın. La ilahe illallah. La ilahe illallah diyorlar. La harfi nefi. Buna e, tasavvuf bana şey diyor, manevi süpürge diyor. Manevi süpürge diyor bunu da böyle. E, tasavvuf. La manevi süpürge. La ilahe ilahları atıyor, temizliyor, atıyor bunları böylece. La ilahe önce temizleme temizleme, ondan sonra ispat geliyor. İllallah böyle. Yani kalpten çıkıyor bunları. La ilahe. Yani kalbinde, gönlünde vahşi yoktur. Evrene geç. alemi geç. Nereye bakarsan bak. İnsan kişi kendisine baksın. İlah olabilir mi? İnsan denen varlık. Yani en akıllı bilinci varlık. İnsan yeriz de sonra böyle. İnsanlar. E i̇nsan aşı ilah olabilir mi? insan böyle. İnsan bir yaratılışı var. Nereden yaratıldı insan? Bir kan pırtısından başlayalım? Daha öyle gitmeyelim. Kan pırtısından başlayalım. Ana karında bir kan pırtısı. O anda düşük olsa... İrenir olmaz. Yani bir kan pırtısı böyle. Ondan Rabbim insan yaratıyor. Nerede yaratıyor? Deryat'ın da. Peki... Deryat'ın yaratan yaratan kim? Bu kanlı kurulu koyan kim ama? Tamam bugün doğum uzmanları bunları biliyorlar. Sen nasıl olacağını böyle böyle. Ama o kadını farklı yaratan, filiste olarak, döndü farklı yaratan, bu kurulu kanunu koyan, bu filiste kanunu koyan kim? da böyle. Evvela bir su damlası. Ondan sonra bu dönüş dönüşü. Kuyu, kara. Kamsa dönüşüyor. Önce üç tane bunda kırmızı veki olur bunda. Kan dönmeden önce böyle. Üç tane kırmızı nokta olur böyle. Önce. Üç noktanın biri beyin oluyor sonra. Biri kalp, biri akciğer oluyor. Sonra böyle. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş böyle o konuda ilerleşmeye başlarlar. Şimdi yani insana baktığımız zaman insan bile olamaz. İnsan bu evreni yönetemez. Aya güneş tutuşu insanın. Hatta mesela soğuk dalgası geldiğini Sibirya'dan. Soğuk geliyor. Nereden geliyor? Kafkas'a geliyor, Balkanlara geliyor. Şu buradan geliyor. Soğuk geliyor böyle. Fırtına kapa, sokmuşları. Olmadı bu derler? Amerika, en bir ülke böyle, güçlü bir ülke böyle. hortum mı geliyor diyor böyle? Fırtına geliyor diyor. Şu bu geliyor böyle diyor. Ne yapıyor? Şu Halka kaşın, taleyi ona. Gönlüyene mutabak. O hal insan ile olamayamaz böyle, olamaz böyle. Yani bir rüzgar sizi geçmeyen, fırtın sizi geçmeyen böyle. Bırak ay, güneş, yıldızları, ondan yürüyip oturma konuları, onu idare edecek konuları, inseli olamadığı gibi, hayvan türü ilah olamazlar, ağaç, dağ olur mu olamazlar bu şekilde. İşte La İlahede bir enfesi, bir işte afakü var diyorlar böyle nefisî afakî. Nefisî de böyle. İçindekine yok etmek. İlahe böyle. Bir de afakî evrensel böyle. İnsanda olacaktır böyle bir darit çekiysem bu La ilahe böyle darit bu şekilde. Bakacak kişi böyle insanda, hayvanda ağaçlar, dağlar, dünya, ayrı yıldızlar ile ahmazlar böyle. Göz, biz böyle, mecbur aynı dönmeye ev yörüngesi, mecbur yine evine Sonra İllallah. Yine bir kural vardır Arapça'da. Önce defi zarar, sonra cehl mevadere böyle. Önce defi zarar, sonra cehl mevhat. Önce zarar giderilir, ondan sonra onarılır. Mesela yangın var bir yerde, yanarken hem usta yapın başımızı çapma. Şey Tamir ustan böyle. Önce defi zarar, yangın söndürülür, sorun yapılır, onu sadece yapılır Şimdi bunu da ne oluyor? Bir tas mesela, yemek koyuyor tabak. O tabak kirli. yemek koymaz mı? Önce tabak yıkanır. Abdestte bile önce el yıkanıyor. El iyi alet. Eli kirli, aldı su verir. Olur mu? Olur tabak. Önce el yıkanıyor bu şekilde. İşte la buradaki ne yapıyor? Tahliye ediyor. La ilaha de ol. Bütün evrende dolayı bir daha cis, illallah. Yasım Bir de la ilahede ki çıkması gerekiyor burada. Yani çok işim yanlış çıkarım bunu böyle. La ilah e illallah. Ağacın kökü yerde sabit melamı ayet gelmedi. Ay küllen sabit. Bu kelime tevhidin de kökü kalpler sabit olursa. aynı şey Kalbi yerleşirse böyle. Dillek olsa o mu bu zamanda. Dilleki tevhid Allah korusun nifak münafıkı şey böyle. Dilleki böyle. Kalben böyle. Kalbe gelirse kök sallarsa sonra dalları ne yapar? Bütün beden yeğilir böyle. Göze gider, kulağa gider, beyne gider, tabe gider giderse. O zaman insan insanı kamil ediyor ki şey muhtemelen başımada. Mesela kâmi oldu Yani dille kalmayacak bütün yandan. Zaten zikru Allah'ı zikreden kişide yanın dille ederse bu dille kalıyor. Nasıl ki lamba yanmıyor tek telle. İki tel bir yere geciktir. Artı eşit işte böyle. Bir yere geldi mi lamba yanıyor, nur oluyor, aydınlık oluyor, makine çalışıyor. Her şey oluyor böyle. İşte kalbine dil derşi böyle. Öyle kişi al, elini alır tesbihine, genelde bazı kadınlar bunu çok yaparlar. Elini tesbih alır daha iyi olur ama gözü orada, kulağı orada, dili orada, gafrette bu şekilde böyle. Ve bunu kişi mi alamıyor bundan? Tü tüküllaha, tü tüküllaha. O ağaç şimdi tek ağacınız budan öyle de. O ağaç verir tüküllaha, <gülüyor> meyvesini verir. Yeni meyvesini yerir. Küllahinin bi'idi Rabbi'ha. Küllahinin bi'idi Rabbi'ha. Rabbin ecdiyle her zaman meyvesini verir. Güzel bir ağaç. Kurma ağaç yerine Tabi diğer verirler. Kurma ağaçı burada veriliyor. Demek her zaman meyvesini verir. Ne zaman verir? O ağacın kökü yerine da sabitse. Dalları da yukarı çıkmış, kurumamışsa. Verir böyle. Ama kökü Yerden çıkmış, kuyumuş. O meyve verir mi? kelime tevhide, kişinin kalbinde kökleşmişse, kalbde kökleşmişse, bu da ne yapar? Meyvesini verir. Nedir meyvesi? Tabi hurma hurma verir. Nar nar verir, elma elma verir. Bu da, i̇nsan ne verir? Ameli salih verir. Ameli salih verir. Böyle. Göz ...göze bu tevhid nuru gitti mi... ...göz her şeye... ...Allah adına bakar, her şeye bakar. Bir insan... ...eğer nefse marde ise... ...yani... ...tevhid kalbine ilmemişse, ...kişi her şeye... ...nefis gözüyle bakar. Mesela yazın... ...kiraz zamanında... ...bakar ki o nefze kirazlar. Nefis gözüyle bakar... ...aya başına koparsam sahibi kızar mı... Günah olur mu? Şub olur mu? Ne Bir şey yapıralıya mesela, bir şey yapıralıya bakar, gözüyle bakar ki işte böyle. Ama imanlarıyla bakınca kul nasıl bakar? Tefekkür de ama tefekkürle bakar böyle. Onu yaratan Rabbim. Bu ağaç bir zamanda kul kuru isker gibi de ağaç. Kiraz ağacımız örnek mesela. Kul kuru isker gibi de ağaç böyle. Vakit'e geldi, yaprak açıyor, çiğini açıyor. Küçücük saptan bir şey geliyor, bir kere uçuk veriyor. O yüzden böyle. O saptan gelen gıdayla o kere büyüyor. Bak saptan geliyor. Karpuzun da öyle. Karpuz yerde yatıyor, kavun yerde yatıyor, lana yerde yatıyor. Ama onun nereden gıdası geliyor? O saptan geliyor. Yerden, topraktan böyle. Yani Rabbinin kudreti, azameti yok. Yani insan Nasıl Allah kula olmaz yani hakan? Diyor adam böyle. Bak topraklar toprak, toprak müsteramlar. Elementler diyorlara mesela çeşitli eten var tabii bunda böyle. Zaten bir oluşunda her tabii eşyayı veremiyor. Elementten farklı bir şeye. Ama asıl toprak bunların o topraktan ki, ölü toprak ondan beri ne yaratıyorlar? Yani kırmızı kiraz mı böyle, diyor böyle elma, karpuz böyle tahıllar, hubattar, şunlar, bunlar böyle. Hepsinin rengi başka, tadı başka, hepsi özellikleri farklı. farklı. Aynı topraktan böyle, böyle. Aynı yağmur yağıyor, bunlar yağıyor. Aynı yağmurdan, aynı topraktan, aynı güneş altında kalıyor. Hepsi farklı bunlar böyle. Hepsinin yeteneği farklı olduğu için o özelliği alıyor. Mesela domates güneşte kızarıyor. onu özelliği ortamda. Kısar şey yanıyor böyle. Patren kararıyor. Biber yeşil renk alıyor. Ayberi yeşil renk alıyor. Herkese özeline göre böyle şey. İnsan da bile farklı insanlarda. Demek ki eğer kelime tevhid bunun manası, anlamı hakikati, gerçeği, ödü kalbi gelişirse inansana tam anasakisi ki böyle Allah birdir onun makine yoktur böyle dağlar, taşlar, heykeller, şunlar, bunlar insanlar cinler ile olamazlar böyle. Bu Allah birdir efendim. Bir O'dur efendim. La şerik ile, orta şerik yok. Dengi benzer yok efendim. Allah atey birdir Mevlam. Orta şerik yoktur efendim. İşte bütün mesele bu inancı kalbe yerleştirmek efendim. Kalbe yerleştirmek. Kişi bu inancı kalbe yerleştirince İnsan, insana kamil deniyor. Olgun insan bu muhtemelen. Yani Ehlullah, Arif, Arif'ten Arif olur bu kişi böyle. Arifin denler Arif olan kişi böylece. Bu kişinin devamlı hep ameli salih olur böyle. Allah kulluk eder, secdeye kapanır, Kur'an okur, Allah eder, böyle insana iyilik eder, selam verir, hastaya dolaşır. Yani her türlü güzelliği yapar böyle. Hatta bir sondan kimseye zararı gelmez muhteremler böyle. Ne dilinden, ne elinden. Bunu ne dilinden, ne elinden, kimse gelmez böyle. Kimseyi eline vuramaz. Diğeri kimse kötüsü söyleyemez. Hatta ona kötü söylense bile, onu sileyecekler, ona iyilik ona karşılık verir O Ona iyilik karşılık verir. İşte bu insan insana kâmiyat ederler. Ne oldu insan o zaman? İnsan aslını bulur, küçük hırsı olarak rahatlar kişi onlardan. İçindeki sıkıntı gider, darlık gider böyle. Teşvik deniyor böyle. Acaba macabala korkular, şu heyecanlar, ızdıraplar, strese gider bundan beri. Neden? Allah bilir haliyö. Mütevelli maliki o, yaratan o. Her şeye alt o, kim yine izin vermezse. Bir üzere kımıldıyor ama Yani bir mikrop. Evet, şey işte mikrop korkuyorsunuz, Panik oluyor böyle. Ne demek bir mikrop da? Hatta virüs böyle mikrop da daha, daha, daha küçük virüsler bu tarz böyle. Virüslerin çok daha küçük mikroplardan küçük virüsler var. Evet, bir şu virüsü geliyor, salgın var böyle. Hastaneler alerimde, şundan bundan maskeler, mask, özel odalar, şundan bir panik korku veriyor böyle. Böylece. Peki bazı bu virüsler haşer bu tarz haşer böyle. Ne aslan boş, ne güneşin ışınları boş, ne mikro boş butır. Yani bir mikrosuz geçme mi Allah olamaz, ilave olamaz ben tamamen böyle. Ya Allah böyle. Yani ki Allah tazi etmiş, yaratığı kulunun ezelde ömrünü belirliyor, nefes sayısı belirliyor, rızkı da belirli, rızkı yiyecek kişi böyle Ki zaman gelirki kişi yarım ölmeyen yer ölür, yaslayamaz bulur, kalır böyle böyle. Ya yani Sofya oturur. Tabakta yemen yarısı kalır, o kadar rızkı önerir, rızkı geri alınır e Allah'ın takdir ettiği bir ömür, kalktığı bunu ömür sebebi ölümüne olur mu? Olur mu? O muhtemelen bir şey böyle. İşte kim Allah'a böyle inanırsa, tevkü ederse, kişi rahatla muhtemelenler. Gitmez doktor hastalığında böyle. İşte hastalığın çoğu, psikolojik, evham yani, hayal. Hayır. Olmayan bir şey. Uydurma bir şey. Yaptım. Kendi dinler. Bir şey canı sıkılır, daralır, üzülür. Var içine bir sıkıntı var. Şu var, bu var. Acaba kalbine bir şey mi var? E, kalbe gideyim, bakaya, bakaya. Gider efendim. Etre şuna bunlar filan çekilir. Yok kalbine bir şey böylece. O halde ama şöyle ver efendim işte. Abi, bak, şuna git, buna git. Gel gel bakalım. Her bir ay bir tahliller, araştırmalar, filmler, şunlar, bunlar çekilir. Yoksa i̇şte bir şey yok. O halde var? Git bakayım psikolojiye. Çıkmaz kuyu. Karalı bir kuyu yoktu. Yani Gözünün ki bitmişsin tadını böyle. Uyuşturucu vermişsin. Neden bunlar? İşte kelime-i tevhid kişinin kalbine girmemiş muhtemelen. Girmemiş böyle. Ne kadar zahirden dış görünümde kişi hafız olsa, hoca da olsa, her sene ömürle gitse, hacı da olsa ama kalbine imanları girmemişse bakışı başka muhtemelen. Tabe'de gider. Kâh'ın binasına bakar muhtelamda. Bakar böyle nasıl bina acaba? Yükseydü, eyni, boyu, şunlara, bunlara bakar. Sağa sola bakar. Bir ayağına bassa Ona kızar bu sefer. Ona bir sertlenir. Ona bir kızar. İşte neden? İman-ı Zafet'in muhtelamda. İman-ı Zafet'in muhtelamda. Hazreti Ebu Hanefi Hazretleri, İmam-ı Zafet'in yani. İldef-i Hacca 15 yaşında gitti. ilk hacı 15 yaşında gitti. Babasına beraber. Babası da, da sabit. <gülüyor> beraber gitti. 15 yaşında. Sonra her sene gitti. Her sene nasıl gitti? Deveyle muhtememden. Küfeden. Buraktan yani develerle de her sene gitti böyle. Her sene hacı gitti böyle. 55 defa yaptı. 70 vefat etti. 55 defa bak hacı gidiyor. Ama başka bir kâhlı, utamik kâhlı bakmaya. Ora Tavha'yı önüne gidiyor, tavaf ediyor. Düşünüyor ki bu metaf ediliyor, tavaf edilen yere. İsmetin olan metaf ediliyor böyle. Bu tavaf edilen yerde kimler tavaf etti? Önce iki peygamber, İbrahim'in İsmail-i İslam'ın baba oğul. İlk ona yaptılar, ona tavaf ediliyor. Sırat-ı Tehkem Aleyhis Hazretleri, Sahabey-i Kiram Tabi'in, Tebih-i Tebih-i Tebih'in, nice büyükte evli olar böyle. Tahveteler her tava girerken böyle bunu büker. Ben burada ev değilim ama işte asker buraya geldim diye utanıp böyle başını kaldırıp bakmıyor dayanlar. 55. son artık veda Ocak endisine son gideci. Böyle buraya numan kulum girib eğitim ediyorlar bende. eğitim ediyorlar bende. Giriyor işleri. Mesela biz olsak şahsen mesela bir nasıl girin ev bir okarım derler. Nasıl işlese acaba? İnsan kadar, edemek. İş nasıl acaba? O bakıyor, Niye bakıyor? Rabbi Hazret Beyt var ya. Rabbi Hazret Beyt. Beytin Rabbi. Ya, ona açık o. Ya, ya. Rabbi Hazret Beyt. Beytin Rabbine açık o. Böyle. İçeri giriyor. Hemen Allah'a namaza duruyor. Kabe içinde her taraf kıble içinde. Nasıl olsun o böyle. Şöyle kılıp nasıl kılır, işine böyle. Her türlü kıvrı taze. Her namazda duruyor. İki yemeğe kılıp böyle böyle. Ama hatmeti kurarız. hatreti iki yemeğe durarız. Bir de Mevlen bize burada kelime habisi örnek veriyor. Onu kısa ekleyelim inşallah. Kelime-i habise İslam dışı kelimeler Şunlar Hristiyanlığı, yağdır putperestliktir, Şunlardır, bunlardır. E, sahter layiktik. Şunlar, bunlar böylece. Dinîşmanlı ne varsa, ideolojiler böyle şehre böylece. Her zaman değişti bunlar Adamlar. Kelimeye tabi ve sabittir ha. Adem babamız nasıl inanmışsa biz inazdık da. Ona Allah bir şey haline böyle. O kadar peygamber gelmiş, mümetleri gelmiş, evlülaha gelmiş. Kelime-i sabit böyle. Peygamberlerin şeriatı uygulamada bazı farklılıklar var ama iman aynı. Kelime-i Tayyip'e böyle. Her birinin her bir, bütün şeriatları, peygamber şeriatlarında kelime-i La ilahe illallah. Allah bir. Başka yok da böyle. Kelime-i Habise ise bu da şeceri-i Habise'ye ben bunu benzetiyor Eee Köksü bir ağaç, buna hanza deniyor böyle. Örnekte burası da hanza diye biliyorlar. E, Sarışça kaçar, çok acı bir şey böyle. Hayvanı otamaz bunlara. Hayvanı otamaz bunlara. Mizaraldır. Ama toprak için lazım bu. Ona bu şeyi yapmıyor. Toprağı gübreliyor, toprağı besliyor bu böyle. Ama hayvan otamaz bunları. İnsanı yemler bunu, acılı gay şeyli. Ama köküsü hafif çok kök beli böyle. böyle. Halk köksüdür. Maale mü karar, karasız bele. Hemen kökü çıkar yerden. Adeta üst üste dilatikerime de koparıldı yerden. Yani bir fırtına gelir, bu kökünden söker. Az bir sel gelir, kökünden söker. Atar belki. Az da karasız bele. Bunu sel götürür, fırtına oraya götürür. Ama kökli ağaç da olur, tam kökli bir ağaç. Akıda sel fırtına bile gelirse Allah aziz ile, iyiyse bükülse asla sevgidir ağacına. Yani rüzgar oluyor arstamadalar? Buna sezisi bunların böyle bu. Ne şey göstermiyor? Şecir gösteren bu arstamadalar. Buna sezim var böyle böyle. Kedi edebiyor sezdiyi ne olur rüzgar varsa sezir lan böyle. İnsanların ne yazık ki bir kısmı bu şecireyi habisi bir insanın bir kısmı böyle. Yani sapık yollarda inanç sistemleri, ideolojileri böyle. Yanlış yollarda insanlar Allah korusun böyle. Kim çıkıyor bunları? İnsanlar. Yani her dönemde, her asırda, her çağda, her yörede, farklı böyle yani farklı böyle putlaşmalar oluyor böyle. Farklı putlaşmalar oluyor böylece. İşte kurtarıcıdır, şudur, budur, şunlar bunlar. onu putlaştırma Hatta heykelleri dikme, heykelleri de saygı duşu adı altında, törende de adı altında ayin yapma, sapınma böyle. Bu nedir? Şirk küfürümüzü. İmanız ne gidiyor Allah korusun böyle. Ne kadar namaz da ben benim ne yaparsa yapsın, iman olmayınca onların cennet haram oluyor. Böyle. Haram oluyor böyle. Diye. Her dönemde oluyor böyle. Bu da farklıdır, isimler farklıdır, Bunlar, ayinleri farklıdır. Ama değil mi? Allah'tan kopmuşlar bunlar. Bunu büyütmüşler. Müşrik oluyor bunlar. Allah korusun böyle. Fakat ne var bunlarda? Hep bunlar değiştir. Aynı olmaz böyle. Ay'a tapmışlar, güneş tapmışlar, insan'a tapmışlar. Hala günümüzde inekli tatlıyorlar. Hindistan'lar, Hindistan'lar. İneklere bak. İnek bu ya. Yani Hindistan'lar bir inek, bir dikana girsin, elin sürmez bu. Kutsal olan böyle. Yani tecrübe devirilir, bitirelim, boncuduğunu böyle kırar, parçalar, o daha sevinir böyle, o kutsal inek beni çevirmedi. Yani günümüzde mi o tarafı Şu asır çağda böylece, mesela günümüzde Ay'a tapa yok şu anda böyle, Güneş'e tapıyor böyle. Artı İsa biliyorlar ki, ay Ay'de dünyaya uyursa o tarafı böyle. <gülüyor> yani, Güneş'te, bir atomuna geliştirme şey böyle artık, ısı ve enerji varmadan böylece, en iyice kendisi oluyor onların tabi, onun tapanı böylece, ama günümüzde put fedeste var batar böyle. Hindistan mesela, Hindular Hindular böyle. Gerçi de de çok büyük insanlar yani böyle maddi ilim bakımda ölenken ama de takmıyorlar böyle. Ölen kişiyi ateşe yakıyorlar. Ekranı doldur. Bizde Hindistan biri vardı öyle başbakanlı. Onu o zaman bu meşhurlardan oğlu yaptı oğlu muhtemelen böyle. Oğlu böyle. Tabutu koydular bir şey üzerine. masak bir şey değilim böyle. Dönüp bir şeyize koydular. Etrafı odunu yırdılar böyle. Ama seçme odun böyle. Düz olacak odunları onlara göre böyle. Öyle olmayacak böyle. Demir olacak. Yıkanmış oldu böyle. Onlar nedeni koydular. Orası ince parçalara koydular. Oldu. Yedi sefer dolaşıyor etrafında. Yani. Eline meşer veriyor böyle. Yani yanıyor böyle. Yedi sefer dolaşıyor böyle. Yavaş böyle meşer eline böyle. Oldu. Böyle Yeri sebebe dolaştı. Ondan sonra yerini sebebette anlayınca tutuşuyordu muhtemelen. Yanlığa başladı böyle. O da seyrediyor böyle. Herkes seyrediyor böyle. Seviniyorlar böyle. Yanıyor. <gülüyor> sonra külü ne oluyor bunun külü? Atıyorlar kar şehrine. Kar şehrine muhtemelen. Atılık'a oradan cehennete gidiyor. Onlar <gülüyor> öyle. Bakınlar da saçma. Muhtemelen böyle. mesela. Onlar da yakmıyorlar. Ama kuleyi koyarmış önlerini. Kulliyelere koyuyorlar, atbaba yiyorlar, atbaba yiyorlar bunlar da böyle, yani. atbabalar burada. da. Alıkçı atbabaları bunlara, bunlara geliyorlar Böyle saçmalıklar bu şeyi Allah'a korusam yani. ben de. ülkemizde de ne yazık ki, çok buçluluk var bu seferinde, yani. farklı buçluklar var, insanlar bu taşlar oluyor, alkışlanıyor, beşten gidiliyor. O kişi Allah yolunda değil ama bu yani. Allah yolunda değil, insana başarı götürüyor beni. Yani. Kiran Ebu Şehir gibi Allah'a korusam ben her peygamberin ilk insanların şeyi imandı hastalarında. Tevhiddir böyle. Şirten sakınmazdır böyle. Her peygamberin özü budur baştan böyle. Uygulama sonra gelir böyle. Hemen namaz değil böyle. Evvela bak Mekke'ye mükerremede 13 yıl kalıp peygaması dedi. Hep orada geldi ayet e, imanla ilgili vardı. İmanla böyle. Orada yalnız namaz baskılamında namaz böyle. Yalnız namaz baskılamında böyle. Oruç yoktu Mekke'ye mükerremede. Farz değil de böyle. Zekat farz değil. Haç farz değil. Hatta örtülmeli bile farz değil de o zaman. Mekke mükerremede muhtemelen. Neden? Evveler iman olacak. İlman muhtemelen ya. Allah bir kişi melecek böyle. Bu kalbe yerleşecek muhtemelen. Bu kalbe yerleşecek. Eğer bir kalbe Allah bir an önce yerleşti mi o kişi kesseler yanından dönmez muhtemelen böyle. Yani ufak bir ufak menfaat karşılığı yani canlı verir. Mesela, oldu, i̇ki çeşit var. Mesela hadi şime ya, hadi yasir almadı. Iki çeşit var yani. Şimdi iskenceyle verir, iskencelerler zaman verir. Yani düşünün ki Hazreti yasiri iki deve bağlıdır almadı İki deveye böyle. Bir aya bir deve akasın bağlı kuruna, bir deve bir aya bağlıdır. De. İki deveyi ikilene çekiyorlar. Ayrı ayrı çiftler var O durumda. Kaç aç kaldı çölde, susuz kaldı, güneşte yandı, bitti, aç kaldı böyle. Tükendi her şey tükendi böylece, her şey tükendi. Artık en sona bakar, Kız aklını boşluklar, iki tarağa bağladı, iki tarağa çekiyorlar. Yani düşündüğün zaman bunu aklıma gelmiyor mutlaka böyle. Yani hemen bir kurşun insanın esesine, insanın kolakatları böyle. Ya yani bir kurşun çektir beline, insanınla katını böylece. Ama işkence günlerce mutlaka. Buna katlamak, öyle iman gerek ki buna, öyle iman gerek ki, Allah'a yollayın sevimler. Teygan'ın arasında geldi onlara, işkence olurken, şey böyle, ey Ali Yasir, ismuru, sabit edin, sabit edin, cennet sizi bekliyoruz. gördü tabi durumu, azansları, gördü, sabit ediniz, sabit ediniz, varacağınız cennet, cennet olmalıdırlar. Bitti peygamber. Bak ama bir şey eline gelmiyor adamı. Eline bir şey gelmiyor. İşte her peygamber gele zamanına bakın peygamber 13 mekâmeterimde hep imanlıyı öğretebilir bizi. İmanlıyı öğrete öğretebilir. Önce iman Allah'a inanış gereği böyle Kişi bu imana sahip olunca namaz namaz olmalıdır. Namaz olmalı. Namaz namaz olmalıdır. Hz. Muaz bin Cebel Hazretleri ye Peygamber'i Yemen'e gönderir, vali olarak oraya. Yemen'e gönderdi. O zaman onun valisi, imamı olurdu. Beşikti, o namaz kıldırıyordu. Hz. Muaz bin Cebel. Peygamber'e şöyle buyurdu ki, ''Vallahi seni sevmiyor musun?'' Peygamber seyiriyor ki şey böyle. Şam'da vebadan, kolerden gitti ordu Şam'da. Yemen'e gitti, tabi namaz kıldırıyor. Çıkartı geldiler bir kafili Yemen'den. Bak yemeden e kalktı debele. Beni ne şikayete. onu biz ona şikayetçiyiz. Neden? Çok uzun okuyor. Ne kadar okuyor? Bakara'yı bir rekat okuyor sabah arasında. Bakara Süresi'ne bak. İki buçuk yüz müsabah. sayfa şakır böyle. Bakalım bir rekâtla bakarı okuyor böylece. Kendini fürenleyemiyor ki ama tutamıyor ki muslmanlar. Yanıyor yanıyor muslman böyle. Konu böyle. Her ayetine bir başka anlam fiiz oluyor böyle. O maaleve bir dereye giriyor, O atmosfere giriyor, böyle kalmıyor, kalmıyor. Onu çıkardı gelene, Bir kadar Bir gençim biri altmış mı kızya geldi bakayım, akıma geliyor bir gençle karşılaştım. Altı böyle bir durgun falan bir kendi halinde bir şey, Dedim, bir şey ayrıldığım hastalığısı yok diye dedi böyle. Diye şu ne? On dedi, etkisine kaldım ben dedi. rüya gördüm dedi. Nasıl rüya gördün? Rüyada uçtuğunu görüyor. Rüyada uçtuğunu görüyor. Bu çok iyi muhtemelen. rüyada uçarsa, bunu görürse Allah şükresine kişi muhtemelen. Be. Rüyada arınmış. Yer çekinme ancak günah çeker muhtemelen. Ev yolda havada gidebilir böyle. Su üzerine batmaz muhtemelen. Cerenle yakamıyor günahlar işte böyle. Hatta bir insan, günahsız insan geçenirken sargı öpüsünü onun için bağıracak. Ya amemin çabuk geç çabuk. Senin nurun ateşini söndürecek. Nuru ateşini söndürecek. Böyle. Cehennem. Böyle. Bu da rüyada uçtuğunu görüyor kendisini böyle. çıkıyor, çekiyor. Bir bakıyor ki yıllıza alemine galaksa alemine dalmışlar. Adam. Her biri öyle bir dönüyor ki kocaman küveler böyle o sanatçı püfürelere der "Nasıl Allah diye böyle. Allah diye böyle milyonlarca böyle, böyle. Allah, Allah diye böyle alem zikriyor, mersum zikredenler. Bu da başlığı Allah, Allah. Allah diye bu öretkensi böyle? Düzeniyor. O haline gelmişler. Gerçi o sanatçı mi girmiş böyle. böyle. böyle Kavga ettik, evde bekarmışlar. Baş Allah, Allah diye yanıyor mu böyle. Ve sabah onunla camiye gidiyor. İmam'a fazla uyuyor. Esne kalmış. Dönüp Allah Allah diyor. Şimdi bakıyor camideki cemaate bakıyor. Allah Allah. Namaz mı kılıyor bunlar? Biz namaz mı kılıyoruz? Kendilerimiz böyle. Benim olsam bu namazım böyle. Cansız, cılız, ruhsuz bir namaz böyle. Böyle bir namaz böyle. Kendilerimiz şey kalıyor. Namazlar böyle. Şimdi nerede tatmin edilmez? Tatmin edilmezler böyle. İşte yani manevi tat vardır. Feniz vardır tat muhtemelenin. Tat böyle, tat böyle. Bu tadı ama damak tadı değil muhtemelenin. Şimdi gözün tadı başka. Gözün tadı var. Zevk oluyor. Gözü neden alıyor? Zengin muhtemelenin. Görüntü, manzara muhtemelenin. Şimdi bir kişi sağlam bir insanı bir yere kapasalar. Kişi orada bunlara sıkılır muhtemelenin. Kişi ne istiyor? İşte güzel şey görsün böyle. Çiçekler, rengi aran çiçekleri görsün. Yeşili görsün. Akarsu görsün. Ağaç görsün. Güzel renkleri görsün. Göz bunu işliyor işte böyle. Hatta gıdağda bile mesela bir karpuz beyaz çıktı. Ne kadar tadı olsa bile kişi bir kese bakıyor. Aa bu beyaz bu böyle. böyle, böyle. Bir bak tadına. Bak göz renk işliyor işte böyle. böyle. Bunun koku işliyor işte böyle. Sonra damak tadı, o da bir tad işliyor işte böyle. Damak diye bir sil ucu. Bir sürü ucum var böyle. Canlı bir şahsı, canlı, yani bilinçli bir şahsı böyle. Bir, bir sürü var böyle. Damakta diyor mu ne geleceğe? Ona kişi şey getiriyor. Hatta insan bilmediği bir şeyi, bilmediği bir şeyi, mesela bir yere gidiyor, bir yere şey getiriyorlar. Bilmediği bir şey yapma olsun, ne olsun böyle. Ne getirince önce bir gözün bakar. Önce göz bakar böyle. Gözün hoşuna gider böyle. Ha bu güzel benziyor bu. Güzel bakar böyle. Götürü bakar, kokusuna bakar. O da güzel böyle. Ama son noktayı kim koyuyor? Damak falan. Bir ağzına alırsa bir şeye bakar. Damak hemen raporu verir. Hemen tahliye yapar. Anında. Yarın gel demez. Üç saat sonra Anında böyle. Hemen tahliye yapar. Tamam güzel devam eder. Böyle. Ondan sonra bakutma böyle, böyle Şimdi bakın gözün değil mi? Zevki başka. Kulağın da, başka. Kulağın da başka. Kötü bir ses. Bir gürültü oluyor işbu bu karar böyle. Ve güzel bir kuruuğma, ilahî sesi, kuş sesi, su sesi, insanın uştanı böyle böyle. Ya yani kulaktanın zevki ayrı. Her şeyin buna zevki ayrı. İnsan bir de gönlü var. Gönül görür, gönül hissetme görür atar ya. Onun da zevki var ama ya, o da karar böyle. Onun zevki ne işte zikrullah gibi Allah kulu be. Ama gönülden geç gördü atar ben. Yanacak böyle böyle. Allah'a sarılacak böyle böyle. Gecede. tatlı oluyor böyle. Tatmeni kulup kulüb. Ela, biz zikriyle tatmeni bir Ela. Dikkat edin. Biz zikriyle tatmeni bir kulüb. kalbin çoğuldu. Kalpler Allah'ın zikri tatmıdır. İtminan kalbi. Kırsakınleştir, altlar. Allah deyince böyle. Bir evlullah, bir mağaraya kapa. Mağaraya kapa. On sene hiç başka kaldırmasan orada Allah der, yeter altına. Allah, Allah deyince öyle diyecek onun gönlü gıda alır böyle. böyle. Şimdi, çağımızın hastalığı da bu muhtemelen. Gönlü gıda almış çağımızda böyle. Herkese böyle. Ne kadar zeminde, sosyeter mesela ne yapıyorlar? Alkol, hatta uyuşturucu. İyi yapıyorlar. Kendi kendine bakan böyle. Sosyoteler böyle ya. Ya sanatkarları, mümkün sanatkarları. O şekilde ama hepsi Bunalımda hotelerimler. Gönül zevk almayınca gönül dar. Gönül dar, gönül sıkıntılı, gönül bunalımda. Can sıkıntısı olsa böyle. Tatminsizlik böyle hotelerimler. Nereye bakın gece kulübüne, günlük kulübüne, oraya, buraya, içki yapan artık alkol ile buna yetersiz kalıyor Uyuşturucu <Gülüyor> Uyuşturuş bana bunlar. Uyuşturuşlar bunlar. Böyle. Bu dünya da benim hotelerimler. Sıkılıyor böyle. Hadi dünyada sağa sağa koşuyor. Bir de i̇şte kabir var ama. Şimdi son halde gireyim buradan. İşte 4 adet de bu var burada. Yüsebitullah geliyorum oraya. Elecine amelü, bil kavli sabit. Yüsebitullah Allah sabit kılıyor. Elecine amelü gerçek müminleri. Bil kavli sabiti o kavli o kavli sabit ile o sabit söz ile kelime tayibi e, elde edildi böyle. Allah sabit konum tutuyor bakın böyle. İla dünya filah akırdım. Dünya da da böyle. Fil hayat dünya ve fil akırdı geliyor böyle. Allah bu gerçek mucizelerin mevlam kabul sabite teşbih ediyor. Kabul sabitte kelime tevhitte. Yani la ilaillallah da böyle. Allah birdir. Onun şiriki ortağı yoktur. Mülk onundur. Olmamacı da yoktur böyle bir şey. Bu gönleten bir yerleşimi. Bu dünya böyle kalıyor. Şimdi böyle bir insan kim sapıtıramazdı peşte böyle böyle. Kimse böyle. Bir de çıkar televizyona, ekran başına geçer. Yani çoğu abditsiz namazsız da yoktu. İnansız böyle yani. Sabık böyle. Sabık böyle. Art niyetli. Kimin nereye mensup? Yani Beli orta değil böyle. Hangi grup, nereye, dışa, dışa bağım, dışa var böylece. Ama çıkıyorlar bir yani şeylere. tabii belirli kanallar. Bunlar ne çıkarırlar bunları? Çıkarlar bunlara. Artık Kur'an'ın gibi kafasına göre yorumlar kalkıştır. Şu yok der, bu yok der. Peygamberi dışlar, haşa. Kur'an'a göre İslami'ye eder, sünnetini kaldırıyor. Peygamberi yok, et, inkar eder. Sabıklar böylece. Bunlara kanan var mı? Var. Kim? İmanı kökteşmiyenler mutsizler böyle, kökteşmeler böyle. Allah korusun. Hem bunlara kapalı, ya böylemiş böyle müjdele böyle, onu şabunu kapır onlara böyle. Ama gerçek mümin, köklü mümin ki kalbinde imanı kökteşmiş böyle, dalları bütün bedenini sarmış, gözünü kulağını sarmış mümini kimseyoldan, o sabitir onlara böyle. Gerçek müminlerimiz. Tabii böyle onun sözü ne olur? Kul Allah yolunda çalışır. Yani Allah yolunda çalışır böyle. Ve ahire ahirete de böyle. Ahirette de. Ölürken de kabirde de böyle. Ölürken de kabirde de böyle. Ölürken de gerçek mümin kelimi tayyip ile böyle de oturuyor. Bir insanın son sözü ahir keramı kemene tevhid olunca dehalen cennet muhteremler. Dehalen Cenne. Menke altilami. La illallah. Dehalen Cenne. Kişinin son sözü ne olacak? La ilahe illallah. Bu amaçlı sözler. burada illallah burada. La ilahe illallah. Bunun için ağır hastanın yanında, ölüm hastanın yanında bunu söylemek gerek yok. bir biri böyle. Kim? onu sevdiği biri ama. Hoca gerek yok böyle. Kim gider? Hoca efendim gel benim babamın bir şey oku böyle. Yok, İslam'a baktığında. Hocası değil bu işler. İman ayrı mesele böyle. Hocası ayrı böyle. İman ayrı mesele böyle. Ne yapacak? Sevdiği oğlu, kıza kim varsa yakına böyle onu sevdiği kişi. Kişinin artık ölüm, sigaratı mevduyunu ölüm hallere başladı mı gözü pek göremez artık. Gözün nuru gider. Gözün nuru gider. Artık pek birini seçemez. Neden? Öbür alemi artık görmeye başlar ama. Hatta bir ağır hastanın gözüne bakılır. Eğer gözündeki nur parlılık varsa, şey parlılık varsa daha ölüm yoktur bundan daha böyle. Ne zaman ki hastanın gözü matlaşmış artık böyle. Beyazı fazla gelmeyi işte. gözü. O hasta yolcu mutlendir. O duruma gelince dünyasının karar, dünya seçemez böyle gelen kişi ama sesinden tanır, daha bilinci varsa böyle. Sesinden tanır böyle. En son kulağıyla oturar böyle. Dünyaya gelen bebeğin ebeler işitme duygusu çalıştır ebeler görmez. Gözü kapalıdır. Dünyaya gelir gözü kapalı bir şey görmez ama önce kulağı işitme duygusu çalıştır. Ölürken de en son işitme duygusuyla oturar Neden? Dünyadan yardım olması için bak Allah rahmet olsun Yanında oturan bir kişinin abonesi yavaşça böyle. La ilahe illallah yavaş böyle böyle. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah yavaş şöyle böyle ona bakar böyle. Nasıl bilirsem onu onu bunu söylemekten. Sessizce sessiz söylüyor çıkarsa bu da kımıldan da Bunu bir defa söylerse bu bir defa söylerse ondan sonra konuşmasa onun son sözü buluyor dünya bak. Son kere madem bak, bak Bunu söyledi, bunu söyledi ama işte oldunu sordu, sorun sordu, su dedi, bir şey dedi, konuştu. Önce kovulab oldu şimdi. İftal oldu mademlerle. Son kere olmadı böyle böyle. Tek bunu söylemeye gerekiyor böyle. Son söz böyle. Oturun bunun başında böyle. Onu sevdiği bir kişiye sevmediği insan sesini tanır, ondan nefet eder, soğuğu istemez madem onun şeyi böyle. Sevdiği insan başlığında ne yapar? La ilahe illallah. ne yavaş böyle. Onun dışında bir kurang başlar böyle. Kuran yakın nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah der. Bakar böyle. Bir de var söyledi mi? Konuşmasa son sözü oldu. Cehete girecek. Hemen mi? Oralar yok derler. Hesabı varmışlardı böyle. Yalnız borcu vardı, şu bu vardı böyle. Ama cehete mutlaka girecek. Zaman gelecek ama. Allah'a İmanla gitti işadır bela bu. İcadır bu. İşte bu Rabı mu orada sabit kılıyor. Gerçek müminler mutludur. Çünkü ölüm hali çok zor bir şey mutludur. Ateş içi yanar işte böyle. Beyin karışır böyle. Vaadiye Sekreti met. Sekret sekili sarışık hale böyle. Yani beyin karışır böyle. Vardır. Artık topala beyni böyle. Beyin kafa mı karışır? Ateş muazzam buru yanar böyle. Yani böyle. Hatta gücü varken sıkır çok böyle. Ayağını kaldırır, ayağını indirir, elini sağlar, önünü falan getirir, konuşabilir, camı açtınlar, kalp aşınır böyle. Ölüm sıkıntısı. Çok zor muhtemelen böyle. Ölüm kov değil böyle. Bunları çekerken onu da beyinle karışabilir. Ama Rabbim ona nasip eder muhtemelen böyle. Onu Rabbim nasip eder. Biraz da ağrısı, evinde ölmesi, ölüm yatağında, kendi yatağında mıhtemelen böyle. Günümüzde hemen hastaneye kaldırıyor. Hemen yüz on telefon, ha bak hemen hastaneye böylece. Tabi zaten ambulans ölü yolda. Yolda öyle böyle, evde eksilen mesle böyle, evde mesle. Sonra o bir evini yatması kişine eğer gece kalacaksın, evini yatması böyle. Şimdi niye getiriyorlar? Hastanede malut kalacak böyle. E getiriyorlar böyle. Orada yıkansın. E, tabutta yani bir gece sabahtan orta. ama eve cenaze girmesin o tarafları böyle. böyle. Halbuki o kişiydi mi o evi çok çok çalışmış, çabalanmış bu trenden. O ister ki evinde kalsın. Öyle kalsın istedik. Bir de kabre girince, kabre girince. Kabir, o alemin giriş kapısı. Orada ne var? Kontrol başladı, Kimin kontrol şimdi buraya. Kabre girince, kişi kabre girdi mi, ölü, beden ölü. İnsan ölmez bu İnsan, ruh ölmez yani. Ruh ölümsüz. Ölümsüzdür. Ruh insan aslı özü. Yani her şeyi gören, bilen, korkan, sevilen ruhtur böyle. İnsanın özü ruhtur. Bedeninle ayrılır ama bedenin başında olur. Devamlı benden. Onla beraber kalbe girer, onla beraber girer. O ruh, yani kişi o anda yıkayanları görür, su görür, kefenini görür, tavuğunu taşıyanları görür, namaz konuları görür. Onu kabin indirirken hepsi görür muhtemelen böyle. Şimdi günümüzde çok söylüyoruz kabin indirirken böyle. Herkes karışıyor böyle. Bilemiyorum yani. Şey şöyle şöyle böyle yap, şöyle yap, şöyle yap, böyle yap. Yani o zavallı kişi zaten başı karışmıştır. mıhtarır. Ecel acısını çekme iş muhtemelen ya. Yani azalık hücudan geçme iş böyle muhtemelen. İş zaten yanlış kişiler böyle şey. O sakin kişi yanlış iş alır. Ruh onda. Sakin kişi onlar İlen kişi iner aşağıya, kim biliyorsa iki üç işenler. Iş Onu yavaşça işine görürler böylece. Bir zaman toprağı yok, şöyle yap, şöyle yap, yamk oldu, oldu, düz oldu, nüz oldu. Ona ne gerek toplana çekti muhtemelen böyle ya bunu. Onunla ilgili mi açtın böyle ya. Adam hastalığında can çekmişti, ameliyat basılığında böyle, korku böyle, ün korkusunda, sen hastalığında şuna gel buraya bakıyorsun, düşünsene böyle muhtemelen böyle ya. Onu yapsam bakıyorum böyle. Kabirde Şimdi soru başladı bir kabirde. Evvela Rabbimi soruyorlar. Der. Men Rabu ke. Rabbim kim? İşte Bu da hepinizin ortak kaderi muhterme. Bu da var böyle var. Canım bana lazım değil demedi muhterme böyle. Şimdi zekattan bahsedecek kimi der? Bana lazım değil ben yaparım der böyle. Diye biri böyle. Kurbanla bahseden ben kurban keseyim dem der. Param yapılmış böyle, bana azın diyecekler böyle. Ama ölüm, kabir, bunlar her insanın zengin fakir kim olsa olsun ortak kaderi Mustafa ortak kaderi. Ünlü değil mi? Türkiye'nin en ünlüleri nasıl gidiyor Mustafa Bey'e? En ünlü insan Türkiye'den belli ya. Yani. yani bir numaralı insanlar Türkiye'de maddi yönden nasıl gidiyor? Bir anda gidiyor Bir anda, anda ad yere böylece hastanın sahibi de olsan. Uçan sahibi de olsan, öze yatın da o uçan da olsan, ne yapın o terbiyeye? Kurtarın yok, özet hastane, bir bu hastane, onun sahibi, ama ne yapın o terbiyeye? İstek olasının kabili, Çal, orada çalış bakayım böyle. Bunu Allah dur dedi mi? Allah terbiyeye, ne olur Onun için hep ortak kaderi ölüm ve kabir mutlaka. o terbiyede. Ucunu çekmek, evet. o kabir. Yalnız tabi canlısı zor muhtemelenler. Ama insana göre değişiyor muhtemelen. Uğud harbine giderken sahabeden biri sahabedin Rebi Hazreti Allah'a szerim böyle. Sahabedin Rebi Hazretleri hep duyduğumu giderken Ya Rabbi artık beni geri gönderme. Al beni sana kavuşayım. Olur böyle şey o makama gelen bir bu. O makama gelen böyle. Allah aşkına tadar böyle. Allah diye yanan böyle. Allah diye yanan böyle. Yanar bunlar. Allah al beni. Sana geleyim Allah'ım. Böyle bu şekilde. Savaşları bir sonuçlandı. Bu arada yetmiş tane şehit verdik. Allah'a etsen razı olsun. Pidegan'ın Aleyhisselam Hazretleri dedi ki, bakın bakalım sağ bir ne oldu? Nerede? Bakın bakalım şimdi. Bakın bakın. Nerede? Ne olur bakalım böyle. Bir koşup başladı. Ya Saad, Ya Saad. Ya Saad. Ses yok. Hiç yok böyle. Ölü arasında falan dolaşıyor. Yok. Dedi ki, Resulullah adını arıyorum. Deyince, kısık bir ses. Burada ölü arasındayım böyle. Son anlarına bir şey anlatayım böyle. Yana gitti. Ya Saad. Şevret makamın sana mübarek olsun. Abi gezen açtı. Diye ki, ben de şu selam söyle. Ama bile konuşuruma cennet hemen Uğudan yana getirildi cennet. Ben sana bakıyorum. Beni sen şaşırma. Biraz da selam söyle. Ekam beraber böyle. Cennet bak Uğudan arkada akada getiriliyor. Cennet böyle. Üzüfeti cennet bak. Üzüfeti cennet öyle oluyor. Üzüfet yakınaşan zamanlar ya. Üzüfeti cennet. Öyle kişi var ki yine Meryem o şeytana sordu. Ey benim şehit kullarım. bilseniz var mı? Değil, ya ben istenim. Allah yolundaki şehitler onlar tam gerçek şehit olanlar. Resulullah'ın yönünde savaşanlar böyle. Sıddın böyle. Kılıcı kendisinden, o ok kendisinden, elbise kendisinden, aykabı kendisinden yani gönüllü her şey kendisinden canına malıyla böyle oraya gitmiş oraya şehit olmuş orada. en üstünde ona da Bedirin sorar, ur şehitleri geliyor. Rabı soruyor bunlara isteyemedin ne istiyorsunuz benden? Ne, ki ne istedim ki atasından yapayım? Ne istedim böyle? Bedenler bu da henüz daha yerde yer Bedir ne Toz topraklı böyle, çoğu da kesili böyle, kulakları kesili, Gözü odular böyle, müşlükler böyle işini yaptı ölülere bile işkence yatıyor zaniler şeyler. Of, kanı şeyse böyle ruhlar cennetten ruh mu da böyle. Ruh bilirler, aprikonda böyle. Cennet yani böyle. Ram isterim ne isterim kim isterimler böyle. Adı Cabir'in babasının adı Abdullah. Atını geçirdi oğluna, Cabir'e. Oğlum dedi. Yani ilk şey bağışmış orada böyle. İlk şeyde de da işaret böyle. Sen de savaşta gelme. altına kızı var dedi. Anım ölmüştü. sana bakarsın buradan. Seni kıskançla bakarsın. Sen bu savaşa katılma. Ben de şikayet olacağım dedi. Nasıl dedi? Gece kalktı. Rüyasa görmüş ama. Rüyasa görmüş. Şikayet olacağını da görmüş böyle. O kadar sevinçli ama böyle. Oğlum Cabrı sen gelme yarın savaşa. Ben şikayet olacağım inşallah. O dedi ki Ya Rabbi benim senin bir isteğim var. Tek Abdullah. Cabrı babası. Ya Rabbi benim senin bir isteğim var. Neyse o tekrar ben dünyaya gönder Allah. Neyse ne yaparız dünyada? Ya Rabbi tekrar şehit olayım. Bak, şehit olduğun işte, bak bu cennet burada. Allah şehit oldum, cennetteyim ama şehit olurken aldığım ruhsal zevki de bulamıyorum burada. Şehit olurken o duyduğum ruhsal zevki cennette bulamıyorum burada. Cennetten tatlı olup, ruhsal zevk böyle. Mevlam buyuruyor. Her nefis ne yapacak? Zâ ikatürmev. Bak kül nefsin. Zâ ikatürmev. Ölümü tadacak. Bak. Allah bir Ölümü tadacak. Bak, tadacak böyle. Acı mı, evşi mi? Tatlı mı? Değişiyorsun sen böyle. Değişiyor bu şekilde. De ölüm var böyle. Ölüm var ki böyle. Yani kişi öldüğünün farkına bile varmayacak. Böyle? Öyleyse onu var. Böyle. Ölüm var mıdır? Ölüm var mıdır? Mevcam. O yapacak Mevlam ona. Kulun babesinden razıyım. Eserâsıyım. O müjdeyi alınca ruh zaten coşkuyor muhtemelen. Sıvınca bedene böyle. Nasıl gazları genişliyor, patutuyor bir kabını parçalıyorlar. Sıvınca kabı böyle. Dünyada bile öyle aşıklar vardır. E, bir Allah dedim böyle fırla muhtemelen. böylece. mıhtemelen. Hasta yaşlıdır. O hareket yapamaz normalde. Ama öyle bir Allah der, öyle bir zevkler de ki böyle Allah, Allah derken artık fırla mutlaka öyle kullarla meleğim muhterem böyle. Onların hürmetine biz ekmek yiyoruz muhterem. On hürmetine böyle. On hürmetine böyle. Biz uyurken ona bizim duacılar bizimki şimdi muhteremler. Ona bizim duacılar on hürmetine ekmek yiyor. Ehlamzede böyle. İşte kabe girince de, kabe girince de tabi şehitlere yok muhterem. Gerçi şehitler kabe üstü ölü kunduray böyle. Yıkaymıyorlar bedenleri. Harcılırsa ama savaş ölürse böyle. O ölürse. Onu yıkarmıyor böyle onların. E, kanları da temiz şirketlerim böyle. Kendisi hakkında ama. Şirketin kendi hakkında onun kanı temiz. Nefis değil böyle. Kendi hakkında. Yani başta dokursun üzerine bu nefis oluyor başkasına. Şirketin kanı. Şirketin kanı. Şirketin kanı. Şirketin hakkında temiz olmuşlar böyle. Kanıyla beraber şey yapılır. Onlar böyle gövdelerler. Onlar maaşlara kalktılar zaman o şirketin akacak kanları verirler. Ama miski hamile korkacak bu böyle. Bakınca böyle insan insanların başlarda. Allah Allah ne kadar güzel kokuyor bunların kanları böyle. Doğumacak bunların böyle. Öyle gelecekler böyle. Sinirliklerin kanları ne gelecekler? Yaratusunda gelecekler bunların. Ya Rabbi, senin yolunda bunları çektim ben dünyadan oturun. Çektim bunlara böylece. Tabi onlara sual yok mahşerde. Onların yeri herhangi bir doğruları doğru doğru, ziyaret oturunlar böyle. Böyle ziyaret böyle. Şimdi kabirde biraz bu konaya gireyim inşallah. Elde olmadan başka konulara giriyoruz. İki melek geliyorlar muhterem, iki melek. Adları münker, nikir. Münker nikir. Aynı anlamı geliyor bunlar böyle. Nikir ismi fiil versin de, fail fiil mefur Münker e adı da isim mefur oluyor. Anlam geliyor. Yani hiç bilinmeyen bir varlık böyle. Melekler de benziyim onlarsa ki muhterem, onlar böyle. Öyle melekler bunlar böyle. Bizi i̇şte böyle kabloya konunca sanki bir sivri çakacak böyle. Şimdi böyle bir paroltu gökten bir yarıldurun şey bir paroltu. İki melek karşısına ikiliyorlar bunları. İkiliyorlar. Şimdi başlar da bir sormaya, ben Rabbi Rabbin ke, ki, Rabbin kim diye baktım. İman, onlar ya. İman olar. Rabbin kim? Rabbi kim o kolu Kime boyun eğdin? Kime secde ettin? Kime itaat ettin? Ya Rabbim diye böyle. Kim Rabbim kim böyle böyle. Eğer kul dünyada Rabbine bağlamışsa, Rabbi Allah demişse, sinmezse o onun istikameti musa kişi, Rabbim ona sabit kuruyor kalmıyor zaten. Hiç kalkmadan, çekilmeden ben ne yapacak? Ne Rabbim diyor ki? Rabbiyallah. Rabbim Allah hiç böyle. Rabbiyallah Nebi'yi, peygamberi buna soracaklar. Yavru verecek. Meleklerimiz görüyor tek soru sormak yavru. O hep bir soru kabri, ya kabir, vesii'ylehü, kuluma genişle. Neşe var muhtemelen? Kuluma genişle. Nasıl genişliyor? Şimdi muhtemelenler bir şey anlatayım böyle şu anda aklıma gelir. Ben i̇nanıyorum giriştirdiğine muhtemelen böyle. İnanacağım böyle. Orada Güneş ve Köyü. İçinin birinin çok dışında birini vardır böyle. Orada biri vardı. Adı Hacı Raif derlerdi. Allah'ım de etsin böyle. Aynen. Babamdan birkaç kişi daha büyütük en Hep çok oldu ölüydü. Biri, bir gün iki kişiyiz. Bir çarşıya gittik. On da beni tanışırdı. Bir de Güneş Hacı Raif bu dedi böyle. Güneş Hacı Raif. Tabi Hacı çok. Raif çok. Ben sana bir hacı gözle batmıyorum böyle. Önemsemedim yani böyle. O kadar böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Gece rüyamda Mekke'den Mina Meclisindeyim. Mina Meclisi var Mekke'nin Kerem'de. Bir tane Mina'da. Meclis küçüktür, bahçesi çok büyük böyle. Bahçesindeyim. Üç sav cemaat var. Oturuyorlar böyle. Mina Meclisi'nin bahçesinde Üç sav cemaat. Sanki ip çeksen dünüz böyle. Üç saat böyle zaman oturuyorlar. Hepsi huzurda. Kimse birine bakmıyor böyle. Hepsi huzurda. Yani Allah huzurunda da böyle, de O alemi damarışlar böyle. Hepsi de. Birisi saklıyorum böyle. Kimse görmeyen böyle. Ama ses gürü aporluyor ki sanki böyle. Bunlar üç yüzler. Bunlar üç yüzler bunlar böyle. Üç yüz evliyalarlar bunlar böyle. Değince ben şimdi Rüyada ama çok net, açık rüyada görüyorum. Merak ettim. Acaba işlerinde tanıdığım var mı bakıyorum içlerimde? Merak ettim. Bir baktım. Ön saatte, ortada bunu gördüm. Acaba rüyada bakmaktan ben. Ona başım bunu yüzeyde böyle. Ön saatte, ortada böyle. Onu Ona bana baktı ama böyle. Ben rüyadan görüyorum. Ona bana baktı böyle. Göktürde geldik böyle. Başka kaldırdı, bana baktı. Ona baktım. Biraz uyandım ben. Uyandım. Ee, şimdi sabah olsa. Gitsem ziyaretten edeceğim bunun böyle. Anlıyor musun şimdi e, çektim, böyle? Gidire gitsenmişsin şimdi. Evet artık sabah zor çıktım sabah, uçtuktum dedi ne be? Sabah zor çıktım böyle, namazı kıldım. Onun domuş yok, yok ala pazarında. Yani tabii diyeceğim tabii, hızlı hızlı güneş yerine gittim böyle. Kapıyı vurdum, bu kapıya. Selamün aleyküm selam. Eğer rujal gelmezse gelmez namazı böyle? Bak, hemen ilk soru, rujal gelmez mi böyle? Ben rüya görüyorum, o gerçek görüyor beni. Görüyor bu şekilde. Sonra tabii çok getirdim ciğaretine, herhamdülillah. O bize gelirdi, kendisi de gelirdi. Sonra bir gün gittim yine, şeyden bu açıldı da, yani gelişemesinden. Aslında oraya geziyorum şimdi. Bir gün evine gittim yine, hayat normal, sağlığı saati yerinde, beni kendin çıkardı. Kediye çekti, kan lekeleri var camda. Onlar say bak yediriyor, kaç tane kervit camda dedi bana bu. Ben denesin dinleremem böyle. Saydım böyle bir iki üç tek tek sayayım böyle, on yedi tane var dedim böyle. O kadar günüm kalmıştı bana O kadar günüm kalmış. Ne demiş hajjancı dedim bana, bir kuş dedi her gece buraya geliyor. Ben zikery her gece böyle. Bir gece yine geldi, ben dedi. Bana baktı, ağladı kuş böyle, başım oldu böyle ah yani gidiyorsan herhalde böyle, günüm kalmışım dedi böyle. Sonra beni artık dolaştı, sıktı bir baş dedi bana, vasiyeti kendisi. Sonra yine gittim bir arada, bu sefer şeyin çıkamadı bir kızı vardı, oğlu yoktu, iç kızı almıştı yanına. Kızı çıktı, dedim hocam da hiç, o dedi hasta dedik çıkamıyordu, bu işe gir dedi bana. İçeri girdim. Şöyle kapıdan girdim. O duvarın yanında. Arkası duvar. Bir yatağı orada yatıyordu bende. Bana akıllı bir sandalye verdi. bir tarafında, oturun sandalyeye. Bana şunu söyle aynı baktığında. Ağla buraya gel buraya buraya gel. Duvarı sorun buraya buraya buraya gel. Herkes burada baksana buraya gel. Atmadan böyle. Vallahi de atmadan böyle böyle. Duvarı gösteriyor. Bak bu duvar. Ağla sen buraya gelsene. Sen buraya gel. Bak herkes burada bak, herkes burada. Kimi kim namı tanemler. Kızı bilmiyor babasının krimiyle ama. Baba nereye geçti de böyle, duvar orası da Duvarın da böyle, duvar böyle. inanmıyor baktığında. Eyle baktım babam baba, baba elbette baktım. Aldı asıl baktım ben de. Eline baktım baktı, ben de. Duvarı görmüyor, yok, onun için duvarı ben de. Eline baktı, duvarım var dedi. Herkes burada baktım ben baktı, Ne ki ki Eylülullah gelmiş de başta baktım baba Merah, mali merahsı torunma bak böyle. Geniş yer bak böyle. Orası geniş orası şekilde. İşte ona göre bak ona duvar yok ona göre böyle ki nasıl orası böyle? Nasıl bir ona göre böyle? Bir şekilde. işte kalbi genişliyor. Sonra bu birkaç sonra vefat etti. Allah rahmet eylesin Allah şövalü sehtemize inşallah. Şimdi Güneş'e köyüne oraya defedildi oraya. Cemaat dağıdılar. Ben demedim diye oturuyor mezarın başında. Yazdım belkiyim o. Oturuyor mezarın başında öyle. O kişi sever böyle yani bir yani kalsın böyle. İsterse ver böyle. Kişi kamalı bir var. Herkes dağılıyor. Ben tek başına gittim. Yaz mevsim yazdı. Oturdum. tam mezar önüne oturuyorum. Şu mezar burası diye oturuyum oraya. Otururken, bir dedim, Yasin okuyayım yavaş yavaş dedim, şöyle. Yasin'e başladım. Ama öyle okuyor ki yazını Allah Allah. Hiç öyle. Okumamıştım böyle. Böyle bir tatlı böyle fizik muhtemelen böyle sanki Yasin bana bir ilaz kadar kısa gidiyor böyle böyle. Böyle bir tatlı böyle gidiyor. Yasin son sefer ortasına geldim iki kuş çıktı mezardan mezardan önümden böyle önümden böyle iki kuş çıktı. Hemen orada bir ağaç vardı böyle. İkisi babam, ben abi uçuyor. Sen yapışı gibi sanki iki kuş böyle ağaca konular önüme ağacılar üç sefer böyle kaybolu kuşlar bir şey. böylece. böyle bir ürktüm ben evde olmadan. birden kuş çıkacak içerisinden şöyle bir ürktüm böylece. Ondan bakarken tabi okumayı. Gitti kuşlar. Ben yani, tamamen bitireyim ama sonra kendi halime kaldım ama. Yani yine gafete daldım orada. Kendi her zaman okuduğum gibi bir gafete okuma başına geldi ben. Tabi taslı tutsuz o, o kalan kısmı orada. Öyle oldu. Bitirdim. Mesaden bu işten çıkamadım bu yüzden. Düşünün iki tane kuş niye acaba? Bir kuş olsun onun ruhu değil mi de? Ama iki kuş çıktım mezardan niye bu işi acaba? Ben bu işi çözemedim. O zaman hamu kadar rahmete fal penle vardı. İşinüzgenler içinde vardır bu tereddüd. Görenler içinde var böyle, içinde. Ona gittim rahmetiye, ona anlattım meseleyi. Dedi ki, o da yeni öldü, onda kabd-i işi yok dedi böyle. O sırada bir soru soruldu. O serbestydi böyle. O serbest böyle. Onu yapmaz kabile böyle. Ser böyle. Ama yeni öldüğü için orada acemi dahiydi. Orada. Bezal'e acemi böyle. Biri melek onu gezime gelir var. Biri kuşun bir melek. Biri kendi kendi ruhu dedi böyle böyle. Bana melek gönderdi. Zaten melek ona yardım etti mezarında. Şahabayken de soru soruyken de. Melekken de başındaydı. O tabii kuş görmüyor meleği. O tabii başka türlü görüyor. Ama bana kuş yerini göründü. Melek'te, o, o ruhu da, Gönlü Hüseyin'den, işte böyle bir alimler var Hüseyin'den böyle, böyle. Yani bu dünya görünce gibi değil böyle. Madde ötesi var böyle. Yani. Öbür, der mi ya maddelerin öbür tarafı var? Öbür tarafı maddeler. Bu derde gönlü işe girmekte. Gönlü işe girmekte olan böyle. Yani dışta kalmama gerekiyor böyle. Dilde kalmama gerekiyor böyle böyle abdestler namazlar niyazlar oruçlar Kuranda Ciclo böyle böyle gönüllü çalışma şartı gönüllü böyle gerekiyor böyle çünkü Allah için gerekiyor Allah yolda her şey gerekiyor öyle bir tatlı bir alem temel tatlı bir aleme gelle Allah emtihan işte illallah de Fatih